نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفايا من كل داء وسقم برحمتك يا رحم رحمين اللهم إنا نعوذ بك من الأربع من علم لا ينفع من لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَكُرَّ اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تأخر فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى اتقوا الله في في الخسام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتُهُ الْعِزَّةَ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وَلَبِئْسَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يشري نَفْسَهُ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رؤوف بِالْعِبَادِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فِي السلم كافة وَلَا تت... تبع خطوات الشيطان. إنه لكم ما دون <عدوهم> مبين. فإن ظللتم من بعد ما جاءتكم البينات <فاعلموا> سَلَموَ انَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَ يَوْمُ اللهِ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ A B B B B B A behavi solved. B B B gehört. horrible. B Beeb it's. B对.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 nasip ve miyesser eylesin. Allah-u azim Şan, hakkı hak olarak tanıttırıp, hakka tabi olmayı, batılı batıl olarak tanıttırıp, ondan uzaklaşmayı nasip ve miyesser eylesin. Evet, pek aziz ve değerli canlarım, okumuş olduğumuz ayet-i kerimelerde, Bakara Suresinin 203. ayetinden başlayıp, 210. ayete kadar, Bugünkü dersimizin konusu bu olacak. Bakalım yüce Rabbimiz bize ne buyuruyor. Estağfurullah, bismillahirrahmanirrahim. Ve zekuruz <gülüyor> zikreden. Kimi Allah'ı, Allah'ı ne zaman fi ayyami günlerde? Hangi günlerde? Ma'dudat sayılı günlerde. Bu ma'dudattaki gaye o, Efendim Rama Kurban bayramındaki sayılı günler Kurban Bayramı birinci, ikinci üçüncü dördüncü günleri var ya o mağdudat onu şey yapıyor Femen her Femen tacele Femen her kim tacele acele etmesinde hangi ne zaman fimeyini iki gün içinde Eğer her kim iki gün içinde Hacdan Efendim acele etmesinde ne var fela İme aleyhi ona günah yoktur وَمَنْ تَأَخْحَرَا Geri kalmasında da yani ertelemesinde de günah yoktur. فَلَا اِثْمَ aleyhi Onda da günah yoktur. Kimin için? Limen kimse için. Hangi kimse için? اِتَّقَو Sakınan. Sakının. Yani muttaki olun. وَاتَّقُوا Sakınanlar. Kimden? Hangi kimden sakınılır? Kimden? Efendim korunur, muhafaza edilir. Kendine mesela ona yönelilir. İttakullah vettakullah Allah'tan. Ve alim bilinki Allah ancak O'na muhakkak kisis. ancak ona toşerûn toplanacaksınız. Ancak onun huzurunda toplanacaksınız. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu sayılı günlerde de Allah'ı zikredin. Sakınan kimse için iki gün içinde acele etmesinde günah yoktur. Geri kalmasında da günah yoktur. O halde Allah'tan sakının ve bilin ki muhakkak siz ancak ona toplanacaksınız. Cahiliye halkı Mina'da dönme hususunda iki bölüktü. Bir kısmı acele ederek ilk nefir günü hemen oradan Mekke'ye dönenleri kınar ve günahkar sayar. İkinci bir kısmı da ikinci nefir günü, yani bayramın üçüncü günü dönmek üzere dönmeyi geciktirenleri günahkar sayarlardı. Allahu Teala cahiliye devrindeki her iki telakiyi de reddetmek üzere bu ayeti indirdi. Niçin, ne dedi burada? Yani iki gün içinde, mesela bayramın ikinci günü dönmek isterse bunda bir günah yoktur. İki günden fazlası kalmak isterse bunda bir günah yoktur. Ona ne diyordular? İlk günde, efendim, acele edenleri, efendim, ilk günü mesela onları kınarlardı ikinci, üçüncü gününde mesela şey yapanları da, onları da günahkar görürlerdi. Allah her ikisini de reddetti. İki, i̇ki gün içinde de acele eden, eden içinde bir günah yoktur. Geri kalmasında da bir günah yoktur. Ertelemesinde de bir günah yoktur. Evet. Bunun üzerine bu ayet kerimeyi indirdim. Yine ve nasi insanlardan men öylesi, öyle kimse vardır ki yu'cibuke <gülüyor> senin hoşuna gider de neyi? kavluhû <gülüyor> Onun sözü senin hoşuna gider. Yani öyle insanlardan öyleleri var ki konuşurken senin hoşuna gider. Ne kadar güzel konuşuyor dersin. Nerede? Fil hayati dünya. Fil hayati hayatındaki hangi hayat? Dünya, dünya hayatındaki. Dünya hayatında öyle insanlar, öyle kimseler var ki onlar konuşurken onun konuşmaları senin hoşuna gider. Bugün öyle nice insanları görürüz yanında başkadır, arkanda başkadır. Yanında över, arkanda söver. Öyle çok insanlar var. Wayu şehidu bunu yaparken de şahit tutar kimi Allah'a Allah'ı. Yani o yaptığı güzel konuşmasında Allah'a da şahit tutar. Ben böyle böyle biriyim. Alema fi kalbihi. Kalbindekini de tekine ve huwa o halbuki o elad azlı el hisam ve bir <gülüyor> düşmandır. Yani sözü sözüyle insanları aldatmaya çalışıyor ama kalbindeki kalbinden kinden dolayı Allah'a azılı bir düşmandır ve onu da gizliyor. İnsanlardan öylesi var ki dünya hayatındaki sözü senin hoşuna gider de kalbindekine de Allah'a şahit tutar. Halbuki o azılı bir düşmandır. Ya yani siz şahit olun. Allah da şahit olsun ki ben böyle bir insanım. gibi bunu da mesela Cenab-ı Hak diyor ki Celle Celaluhu, o her ne kadar öyle de dese, o Allah'ın azırı bir düşmanıdır. Yani, وَاِذَا تَوَلَّ Döndüğü zamanda ne zaman? Çalışır. Saat çalışır. Yani çalışırken döndüğü zamanda. Nerede? فِالْاَرْضِ. Yeryüzünde. Yeryüzünde. Yeryüzüne döndüğü zamanda o zaman ne yapar? لِيُفْسِدَ fiha Fesat çıkarmak için çalışır. Yeryüzünde de fesat çıkarmak için çalışır. Ve helak etmek neyi? El harfe ekini. Ekini de helak eder. Ve nesle. Nesli de yok eder. Ekini de yok eder. Vallahu Allah ise la yuhibbu sevmez el fesade fesat yapanları. Yani döndüğü zamanda yeryüzünde fesat çıkarmak için diyor ekini ve nesli yok etmek için çalışır. Yani o, o insanlar diyor sözleri öyle güzeldir ki onların eline yetki ve etki geçtiği zaman, o yetki ve etkiye döndükleri zaman yeryüzünde fesat çıkarmak için ekini ve nesli yok eder. Ekin mecazi manada yani. Yani mesela tohumu derken yani mesela ekilmiş bir hayrı, ekilmiş bir efendim hayır olan işleri de yok eder. Eh, o da bir mecazi manada bu. Allah ise fesadı sevmez. Böyle fesat çıkaranları senden. Bakın Cenab-ı Hak münafıkların iki yüzlerini sanki adeta böyle göz önüne seriyor. Ve izâ <Sessizlik> denildiğinde de lehu ona itkî kork. Neden? Allah'a Allah'tan. Yani ona mesela yani bu fesatlıktan, bu ekini yok etmekten, nesli yok etmekten insanlar öldü. Nesli yok etmekteki gaye fesat çıkarmak Hazat çıkararak katil katil etmek insanları yok etmek bu amacı o. Ona efendim böyle denildiğinde ittaqillaha Allah'tan kork, ekhazethu kendisini sürükler, ezzete gururu bil ismi günaha. Yani ona Allah'tan kork böyle yapma denildiğinde onun gururu, onun nefsi, onun hevası onu günaha sokar. Fhasbuhu artık ona yeter. Ne yeter? Cehennem cehennem cehennem ona yeter. Ve <gülüyor> ise ne kötü elmihad ne kötü bir yataktır. Yani ona Allah'tan kork denildiğinde de gururu kendisini günaha sürükler. Artık ona cehennem olarak cehennem yeter ne kötü bir yatak. Mesela Hazreti Habil mesela Kabil kardeşi onu öldürmek kastında bulunduğu zaman o dedi ki sen beni öldürmeye kalkarsan dedi ben sana elim kalkmaz. Çünkü ben alemlerin Rabbinden korkuyorum ki seni öldürmek istemiyorum. günah girmek istemiyorum. Dilerim ki sen o günaha sen giresin. Sen giresin. Kendi günahını da benim günahımı da yüklenerek cehenneme giresin. Bunun o sözü efendim kabili kamçıladı. Ve vurdu kardeşini öldürdü. Öldürdü ama pişman olanlardan oldu ama kıymetli kalmadı. Zühre oğulları halifi Ahnes İbn-i hakkında nazil olmuştur bu ayet diyor. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş, Müslüman olmuş görünmüş. Müslüman olmazsa Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitmişti. O şöyle demişti, ben Müslüman olmayı dileyerek geldim ve Allah'a yemin ederim ki bu sözümde sadığım. Sonra Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselamın yanında çıkmış, yolda giderken Müslümanlara ait bir takım ekinleri yakmış yolda rastladığı yine Müslümanlara ait merkepleri boğazayıp öldürmüş, telef etmişti. İşte bunun üzerine Allahu Teala bu ayet kerimeyi indirdi. Ya. Ve men yashri ve nase insanlardan öyleleri de var ki men öylesi de vardır ki yeşri satar. Neyi satar? Nefsehu nefsini satar. Nesni necis satar ebedi aramak için. Neyi aramak? merdati rızasını kimin Allah'a Allah'ın rızasını Kimisden yani var insanlardan kimisi de var ki nefsini Allah için satar Vallahu Allah da raufun rauftır ve ibadi kullarına karşı Yani insanlara dan diyor öyleleri vardır ki nefsini Allah'ın rızasını aramak için satar Allah' da kullarına karşı rauftur yani merhamet sahibidir İkrimeden gelen bir rivayete göre ise ayetin muhacirlerden Suheyb İbni Sinan Suheyb İbn Sinan hakkında Er Sinan Er Rumi Ebuzer el-Gifari hakkında nazil olduğu belirtiliyor. Ebu Zer el-Gifari Müslüman olduğu için ailesi tarafından yakalanıp hapsedilmişti. Ellerinden kurtulup kaçmış ve Medine-i Münevvere'ye kendisi gelmişti. Evet. Ya ayağınlar, amenu, ey iman edenler, Allah'ın girin. Nereye? kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın teslimiyete yani İslam'a nasıl girin Allah'ın hep beraber Toplu olarak toplu olarak silme İslam'a barışa girin. kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın kulları, Allah'ın Neye uymayın? Khutuvati adımlarına. Kimin adımlarına? Şeytani, şeytanın adımlarına da uymayın. İnnehu muhakkak ki o şeytan, lekum sizin için, aduvvun bir düşmandır, mubinun apaçık bir düşmandır. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu burada da ey iman edenler hep beraber Teslimiyete girin, yani İslam'a girin. Esleme yuslimu teslimen, bu İslamiyet kelimesi oradan geliyor. Eslemeden geliyor. Yani toptan hep beraber Allah'ın dini olan İslamiyet'e girin ve şeytanın adımlarına da uymayın. Muhakkak ki o sizin apaçık bir düşmanınızdır. İkrimede, onun da İbn Abbas'tan rivayete göre Yahudilerden Salebe, Abdullah İbni Selam, İbni Yamin, Kâb'ın oğul, oğulları Esed ve Huseyd Şube İbni Amr, Kays İbni, İbni Zeyd ha haklarında nazil olmuştur bu ayet-i kelimeler bunlar Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gelip ey Allah'ın elçisi bizler Yahudi iken Sept gününe tazimde bulunurduk Sept cumartesi günü yani bizi bırak bize müsaade et Sept gününde tazimde devam edelim Tevrat Allah'ın kitabıdır bize müsaade buyurun da geceleri Tevrat'la ihya edelim. Dediler. Allahü Teala ey iman edenler hep beraber teslimiyete girin ayetini indirdi. Yani size inen efendim kitap o Allah'tan Allah onu indirmişti. Bana gelen onu da içine kapsamış. Gelin o kapsanmış olan bir kitabın içine topyekun iman edin ve ona o, o kitaba teslim olun. Ayet-i kerimesi indi. فَاِنْزَلَلْتُمْ eğer kayarsanız, feyn eğer zalaltum kayarsanız. Burada mana vermemiş ama feynin manası e eğerdir. Eğer kayarsanız, <gülüyor> neden? Min ba'di bundan sonra. Min ba'di sonra. Ma ca etkum. Size geldikten sonra. Ney geldikten sonra? El beyinatu apaçık deliller. Yani size bunca apaçık deliller geldikten sonra eğer kayarsanız, Bilin ki artık Allah bilin ki enne ki Allah Allah azizun azizdir hakimin hakimdir. Yani Cenab-ı Mevla buyuruyor size apaçık deliller. Geldikten sonra kayarsanız artık bilin ki muhakkak Allah aziz ve hakimdir. Hel mi yanzuruna gözlüyorlar mı yani illa en yetiyuhum kendilerine gelmesini Allahu Allah'ın fi içinde zul elin gölgelikler içinde. Onlar gölgelikler içerisinde Allah'ın kendilerine gelmelerini mi gözüyorlar? Neden? Minel gamami buluttan vel melâiketü melekler meleklerin ve kudiye ve gerçekleşmesini emren kudiyel e, emru emrin gerçekleşmesini ve oysa ki yani ilallahi Allah'a Türca'u döndürülür, el umur Bütün işler Allah'a döndürülür. Yani diyor, buluttan gölgelikler içinde Allah'ın ve meleklerin kendilerine gelmesini, emrin gerçekleşmesini mi gözlüyorlar? Oysa bütün işler Allah'a döndürülür. Yukarıdaki ayetler, Müminlerin hepsinin birden sulha, selamete ve tek kelime ile tevhid dininin birleştiricisi, birleştirici, uz uzlaştırıcı, kaynaştırıcı, lahuti havasına girmeleri emredildi. Ayrılıp bölünmenin, sürtüşüp çözülmenin, gruplaşıp sosyal yapıyı sarsmanın azılı din düşmanlarının işine yarayacağına işaret edildi. Kurtuluşun güçlü ve şerefli bir millet olarak yaşamanın dinin sunduğu birlik potasında şekillenmekle mümkün olacağına dikkatler çekildi. Evet. Bakara suresinin 210. ayetinde kalıyoruz. İnşallah bir dahaki dersimiz eğer Rabbimiz bizi o güne yaşatırsa 211. ayetten başlayacağız. Edebü'l-lisanda şimdi konumuz Edebü'l-lisan kitabının Doğruluk ve Fazileti başlığı başlığıyla başlayan hadisleri okuyacağız. <gülüyor> Herhalde bakalım belki dersin sonuna gelebilirler. Evet. Şimdi doğruluk ve faziletiyle ilgili Edeb-ül Lisan isimli kitabının 311. hadiste Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu. Vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anhunun şöyle dediği işitilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicretin birinci yılında da bulunduğum yerde kalkıp şöyle buyurdu. Bu sırada Ebu Bekir radıyallahu an ağladı. Yani ben şuradaydım diyor Resulullah ağladı. Doğruluğa sarılın zira o iyilikle beraberdir. İkisi de cennettedir. İyilikle doğruluk. Sizleri yalandan sakındırırım zira o kötülükle beraberdir. İkisi de cehennemdedir. Bakın çok dikkat bu burada burada çok önemli bir şey çıkıyor karşımıza. Doğruluğa sarılın, zira o iyilikle beraberdir. İkisi de cennettedir. Yani doğruluk ve iyilik. İkisi de cennettedir. Sizleri yalandan sakındırırım, zira o kötülükle beraberdir. Ve ikisi de cehennemdedir. Yani kötülükle yalan, ikisi de cehennemdedir. Ya. Hadis 312 Abdullah bin Mesud radiyallahu teala anhu'dan Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdu ki Şüphesiz doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğru söylemek suretiyle sıddıklardan yazılır. Bir başka hadiste de okumuştum daha önce. Diyor ki mesela bir kişi doğruyu konuşa konuşa o doğruluk onu iyiliğe götürür. O iyilik onu cennete götürür. Onu cennete götürmek için de sıddıklardan yazar. Allah onu sıddıklar sıfatına koyar. Bir kişi yalan konuşa konuşa, o yalan onu kötülüğe götürür. Kötülük onu günaha sürükler. O günaha sürüklediği şeyle cehennemlik eder onu. Allah onu kaziplerden yani yalancılardan yazar. Evet işte burada da ona benzeyen bir hadis geldi. Şüphesiz doğruluk iyiliğe götürür. İyilik de cennete götürür. Kişi doğruyu söylemek suretiyle sıddıklardan yazılır. Allah bizi doğrulardan eylesin i̇bn Mesud hadis 313 i̇bn Mesud radiyallahu teala anhu'dan Size doğruluğu tavsiye ederim Zira o cennete götürür Kişi doğru söyleye söyleye Allah indinde sıddıklardan yazılır İyilik kalbinde yer eder Ve kalbinde kötülük içinde iğne kadar bir yer kalmaz Demek ki doğruluk insan Doğru ola ola ola ola ola ola Ne olur o efendim Kalpteki kötülük yok olur O kalpteki kötülük de yok olunca bir iğne deliği kadar dahi ki kalbinde bir kötülük kalmaz. 314 Abdullah bin Amr radıyallahu anh'dan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Size üç şey sende bulunursa, şu üç şey sende bulunursa dünyada kaçırdığın şeylerden zarar etmezsin. Bak, üç şey sende bulunursa dünyada kaçırdığın şeyler şeylerden zarar etmezsin. Doğru sözlülük, emaneti korumak ve az yemek. Bakın üç şey diyor sende varsa dünyada kaçırdığın hiçbir şeyde zarar etmezsin. Onlardan biri doğru sözlülük. iki emaneti korumak. Üç az yemek yemek. Ve az yemek. Evet. 315 hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resulullah aleyhissalatü buyurdu ki kul doğruluğu seçip şaka bile olsa yalanı terk etmedikçe Doğru söylese bile tartışmayı terk etmedikçe imanın tadına tamamına iman etmiş olmaz. Bakın ne kadar güzel. Kul doğruluğu seçip şaka bile olsa Yalanı terk etmedikçe Yani doğrudur ama şakadan yalan konuşuyor. Doğru söylese bile tartışmayı terk etmedikçe imanın tamamına iman etmiş olmaz. 316 hadis Esad bin Abdullah el-Mahzumi'den Abdulmelik bin Mervan, bana insanlara Kur'an'ı öğrettiğim gibi doğruluğa niyet etmeyi öğretmemi demretti. emretti. Kur'an'ı öğrettiğim gibi doğruluğa niyet etmemi de emretti. 317 hadis, Ebu Miclez şöyle derdi, bir adam kavmine, size doğruluğu tavsiye ederim. Zira o kurtuluştur diyordu. Demek ki bir insan, kurtulmak istiyorsa kurtuluşa girmek istiyorsa ne olması? Doğru olması gerek. İbn Hüseyin'den birisi İbn Mesud radıyallahu anh'a geldi ve kendisine özlü faydale faydalı kelimeler öğretmesini istedi. O da dedi ki: "Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet et. Nerede olursan ol Kur'anla beraber ol. Kim olur kim sana küçük sana küçük olsun büyük olsun Doğruluk ile ileri gelirse Senden uzak ve sevmediğin Bir kimse bile olsa Ondan bunu kabul et Kimde sana küçük olsun büyük olsun Yalan ile ileri gelirse Yalan ile gelirse Sevdiğin ve yakını bile olsa ondan yüz çevir Onu geri çevir Ya ne kadar güzel Bakın tekrar okuyorum Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet et nerede olursan ol Kur'an ile beraber ol. Kim sana küçük olsun büyük olsun doğruluk ile gelirse senden uzak ve sevmediğin bir kimse bile olsa ondan bunu kabul et. Yani iyilikle doğrulukla geldiyse sevmediğin bir kişinin ise bile dahi tanımadığın bir kimseyi bile dahi onu kabul et. Kim de sana küçük olsun büyük olsun yalan ile gelirse sevdiğin ve yakının bile olsa onu geri çevir. Onu reddet. Ya. Evet. Burada kalıyoruz. Sözde durmak başlığıyla hadis 319'da efendim kalıyoruz inşallah. Bir dahaki dersimizde eğer Rabbimiz ömrümüzü uzatırsa o güne 319. hadiste başlıyoruz. Başlıkta sözde durmak. Evet. Evet. Tevhid ve şeyde okuyoruz, devam ediyoruz. Ayet ve hadislerde geçen sıfatlar. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayet ve hadisler, ayetler ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Sunnet-i yani temiz sünnetinde mutahhara temiz demektir. Bir takım hadisler varid olmuştur ki bunların zahir manasında bunların zahir manasında ancak şanı yüce olan Allahü Teala'nın bazı sıfatlarının yarattıkların sıfatlarına benzemesi söz konusudur. Misal yolu ile misal yoluyla onun bazısını zikredeceğiz. Sonra da bu varid olan sözlerin doğru manalarını vereceğiz. Bu meselede Allah-u Teala, Allah-u Teala'nın hakkın gerçek yüzünü beyana bizi muvaffak kılmasını dileriz. Zira bu mevzuda şu asırda insanların mücadelesi ve münakaşası uzun olmaktadır. Ayağımızın kaymasından, hataya düşmekten Allah'a sığınırız. Bizi doğru yola iletmesini niyaz ederiz. O bize kafidir, o ne güzel vekildir. Evet, şimdi... <gülüyor> Sıfatların bulunduğu ve tevhile muhtaç ayetlerden örnekler. 1. Allahu Teala şöyle buyurdu. Yeryüzünde bulunan her canlı fanidir. Ancak azamet ve ikram sahibi olan Rabbinin yüzü ayet-i kerimede Rabbinin yüzü diye yapılan tercüme Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarına benzemediğinden tevil edilerek Rabbinin zatı diye yorumlanmıştır. Yani yüzü diye değil yani haş Allah'ın yüzü dediğin zaman benzetmiş olursun. Mahşeri de ayeti kerimedeki vecih kelimesi zatı olarak tevil edilmiştir ki baki kalacaktır. Rahman suresi ayet 26-27 Bu ayeti kerime gibi daha birçok ayetlerde vecihi, vecih lafzı hak kelimesine muzaf olarak gelmiştir. Hak ise Allah-u Teala'nın diğer bir adıdır. Yani Rabbinin yüzü diye isim tamlaması halinde zikredilmiştir. 2. Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu. Hamd olsun ki biz sana diğer bir zamanda annene vahyolunacak şeyi ilham ettiğimiz vakitte lütfetmiş ve kendisine onu tabuta koy da denize at ki deniz onu kıyıya bıraksın. O benim de kendisinin de düşmanı olan biri Firavun'u alacak diye emretmiştik. Sana karşı ey Musa gözümün yani buradaki gözüm Cenab-ı ''Benim mürakabe ve muhafazam altında terbiye edilmem için'' diye tevil edilmiştir. Yani gözümün önünde, mesela, de, yani gözümün önünde yetiştirilmen için bir sevgi bırakmışım diyor ama, yani buradaki gözümün önündeki benim mürakabe ve muhafazamın altında, yani tevhile ihtiyaç var, altında, mürakabe, muhafazam altında terbiye edilmen için diye tevil edilmiştir. Daha suresi ayet 39. Yine allah Teala şöyle buyurdu. Nuh'a şu hakikat vahyolundu. Kavminden gerçek iman etmiş olanlardan başkası asla iman etmeyecektir. O halde boş yere üzülüp de işliye geldikleri şeylerden, tecavüzlerden dolayı asla tasalanma bizim gözlerimizin, yani bizim nezaretimizin demektir. Yani bizim gözlerimizin önündedir bu yani biz. Bizim gözlerimizin alacak şekilde diye emretmiştik. Yani bizim gözümüzün gördüğü şekliyle gözlerimizin efendim koruması diye tevil edilmiştir. Bizim gözlerimizin bizim nezaretimiz demektir. Enes bin Rabi seni gören ve yüce varlığın muhafazasında demiştir. İbn Abbas koruması diye tevil etmiştir. Önünde vahyimiz ile bir gemi yap. Yani gözümüzün önünde vahyimizle bir gemi yap. Yani mürakabamız altında gözetme gözetmemiz altında bu da mesela nedir? Tevhile muhtaçtır. Heh. Evet. Zulmeden hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Boğulmuşlardır, boğulacaklardır. Hud suresi ayet 36 ve 37. Burada da mesela yine hani bizim gözlerimizin, yani gözlerimizdeki kasıt, yani bizim efendim ...nezaretimiz altında, gözetmemiz altındadır. Gözetmemiz altında sen o gemiyi yapıyorsun. Orada onu kast, kastı var, yani o tevil edilmiştir. Gerçek sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Allah'ın eli onların elinin elleri üstündedir. Şu halde kim bu bağı çözerse kendi aleyhine çözmüş olur. Kim de Allah ile sözleştiği şeye vefa onun hükmünü ifade ederse... O da, ona da büyük bir ecir verecektir. Fetih Suresi Ayet 10 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, selleme biat edenlerin, yani Allah onların yaptığı biati mutalidir, onun onları cezalandırır, onunla onları cezalandırır veya mükafatlandırır. Yani, mesela Allah'ın eli onların elinin üstündedir. Yani Allah'ın gözetimi, Allah'ın gücü, Allah'ın kuvveti onlarla beraberdir. Ve kim bu Allah'a vermiş olduğu biatla, sözle, o sözünü yerine getirirse, dilerse Allah onu cezalandırır, dilerse mükeffat eder, mükeffatlandırır. Yüce Rabbimiz yine buyurdu, Yahudiler Allah'ın eli bizim üzerimize rızkı çoğalmaktan sıkıdır dediler ve bundan dolayı allah Teala'ya karşı bahil ve cimrice davrandılar, bağlıdır dediler. Yani haşa, Yahudiler ne dediler? Allah'ın eli bağlıdır. E, halbuki böyle değil. Hay kendi elleri bağlanası ve söyledikleri bu sözden dolayı melun olası insanlar. Hayır Allah'ın iki eli de cömert şifasından aşırı derecede mübalağa edilmiş elin senası çokluğu ifade etmek içindir ki maldan cömert ile el açıldığında bir vasıta olarak kullanılmıştır. Yani açıktır Allah'ın eli. Efendim iki eli Nasıl bir el yani? Eli derkenin, el eldeki gaya işte yani o cömert mesela verme cömertliği yani. Allah'ın eli diyor sadece. Eli diyor. He. Evet. Açıktır yani. Allah'ın eli açıktır. Nasıl dilerse o öyle infak eder. Maile Suresi ayet 64. Diğer bir ayeti de Yüce Rabbimiz şöyle buyurdu. Ellerinizin bak ellerinizin ne bir ortak ne de bir yardımcı olmaksızın ne güzel şekilde biz yarattık ve işledik. Bak şimdi burada ellerinizin işleyip yaptıkları kendileri için bunca davarlar diyor. E burada ellerinizdeki yani burada nasıl tevil edilmiş? Ellerinizin burada mesela bir parantez içinde tevil edilmiş. Ne bir ortak ne bir yardımcı olmaksızın onu en güzel bir şekilde yarattık ve biz işledik. İşleyip yaptıklarından kendileri için bunca davarlar. Davar nedir? Deve, koyun. Efendim, vesair. Yarattığımız bu sayede onların malik bulunduklarını da görmediler mi? Yasin suresi ayet 71. Yani bunlar hepsi nedir? Tevile muhtaç ayetlerdir. Şu ayetleri okuyalım, orada kalalım inşallah. Beş, allah Teala yani dört, allah Teala buyurdu. Müminler, müminleri bırakıp da Kafirleri dost edinmesin. Kim bunu yaparsa ona Allah'tan hiçbir yardım yoktur. Meğer ki onlardan gelebilecek bir tehlikeden dolayı sakınmış olasınız. Allah size asıl nefsinizden nefsim yani nefsimden korkmanızı yerine kendinizden korkmanızı diye tevil edilmiştir. Kendisinden korkmanızı. Yani Allah'tan korkmanızı. İnsanların nefsine benzeme kaldırılmıştır. Korkmanızı tefsir emrediyor. Nihayet gidiş de ancak ona, onadır. Yani eğer siz Allah'ı bırakıp mesela kafirleri dost edin, müminleri bırakıp kafirleri dost edinirseniz Allah'ın yardımı da kalkar. Burada mesela yani nefsimden derken yani ondan korkmanızı diyor Allah emrediyor. Yani burada tevil de öyle yapılmıştır. Allahü Teala yine şöyle buyurdu. Ey Meryem Meryem oğlu İsa, insanlara Allah'ı bırakıp da beni ve annemi iki tanrı edininiz diye sen mi söyledin dediği zaman o şöyle dedi. Seni tenzih ederim ya Rabbi. Hakkım olmadık ve söz, söz söylemek bana yakışmaz. Eğer onu söyledimse elbette bunu sen bilmişsindir. Benim için içinde olan benim içimde olan her şeyi sen bilirsin. Ben ise nefsinde bundan geçen nefis zatı ifade edilmiştir. Mana kendi zatına ait olan gaybından ve ilminden hiçbir şey bilmem demektir. Yani nefsinde senin senin nefsin beni biliyor. Ama yani buradaki yani sen beni yaratırken yani gaybi olan bir şeyime sen mütalisin, sen biliyorsun. Onu ben bilmiyorum. Yetevil edilmiştir. Evet. Onu bilmem. Şüphesiz ki gaypları hakkıyla bilen sensin. Sen. Maide suresi ayet 116. Beşinci ayet Allahü Teala buyurdu. O çok esirgeyici Allah'ın emir ve hükmü arşı istila etmiştir. Arş hükümdar tahtıdır. İstiva ise kaplamak anlamına gelir. Burada bu müteşabih olan ayet için Ebu Ebul Hasan, Eleş'ari ve diğer bazıları şöyle demişlerdir. Allah hadsiz, keyfiyetsiz olarak arş üzerine istiva etmiştir. Bakın bunlar mesela şey imamlarıdır. Akaid imamlarıdır. Bunlar böyle söylüyor. Şimdi bizim ehl-i sünnet imamlarına mesela söylesen, bu ehl-i sünnet imamları, mesela akayit imamları bunlar. Vah böyle bir şey mi olur? Diye mesela bir sefer iftira atarlar. Onlar şöyle tevhid ediyorlar. Diyorlar ki, Allah hadsiz ve keyfiyetsiz. Yani hiçbir sınır ve keyfiyeti bilinmeden, bilmediğimiz bir sınır ve keyfiyet üzere, Allah arşın üzerine istifa etmiştir. İstifa yani kaplamıştır. Onu biz bilmiyoruz. Kaplamış ama nasıl kaplamış? Biz bilmiyoruz. He mahlukatın istivası gibi değildir. Yani onun istivası da mahlukat yaratıkları gibi değildir. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh, onu tevil ederek şöyle bir mana murat eder. Allah halen var olanı veya kıyamete kadar ve kıyametten sonra da olacak şeyleri yaratmıştır der. Bakın en güzel tevil. Kaplamıştır derken her şey içine almıştır. Her şey içine alan bugün için değil, bugün de ta kıyamete kadar olan her şey içine almıştır. Daha Suresi ayet 5. Ayet 6. Allah Teala şöyle buyurdu. O kullarının üzerinde yegane kahru galebe ve tasarruf sahibidir. Yani burada kahru galebe, yani kahredici galibe gelicidir. Yani tasarruf sahibidir. Tasarruf onun elindedir. Siz bekçi melekler yolu size bekçi melekler yolluyor. Nihayet herhangi birinize ölüm geldi mi o elçilerimiz onlar artık artık ve eksik ne artık onlar artık ve eksik bir şey yapmaksızın onun ruhunu alırlar Enam suresi ayet 61. Yani burada mesela e, Cenab-ı Cellevala hazretleri elçi melekler mesela bakın dünya bugün diyelim ki efendim altın milyar mesela dünyada nüfusu varsa farz muhal diyorum mesela efendim On iki milyar gözcü melek vardır. iki katı kadar. Bir insanın sağında, bir insanın sonunda. Sağındaki efendim sevap yazar, sonundaki günah yazar. Demek ki efendim dünyada bir insan bir tane ise iki tane melek var. Her insanda iki tane melek vardır. Evet. Evet göktekinin size göktekinin sizi yere batırıvermesinde emin mi oldunuz? Siz o zaman tehditimin nasıl olduğunu bileceksiniz. Mülk Suresi ayet 116 Ayet 16 Yüce Rabbimiz yine diğer ayeti de şöyle buyurur. Kim ululanmak hevesine düşerse, kibirlenirse bilsin ki bütün ulululuk Allah'ındır. Güzel kelimeler ancak ona yükselir. Güzel kelimeleri ancak o bilir. Güzel kelimelere ait sayfalar onun katına yahut arşına yükselir. El işare dergahı, dergahı kabul ve icabete vasıl olur. El işare bir kitaptır. Beyzavi Medarek bu da Beyzavi Medarek'sinde geçmiştir. Şekillerinde tevil edilmiştir. Onu iyi amel ve hak, hak, hareket yükseltir. Kötülükleri tuzak kuranlara yap, kuza, tuzak kuranlar yapanlara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Onların kurdukları tuzakların bizzat kendisi mahvolur. Bu tefsir İbn Abbas radiyallahu anhuma'ya göredir. Bazı hadislerde bunu teyit eder denildi ki, güzel kelimeler Allah'ı zikri, zikridir. Allah'ı zikirdir. Salih amelde farzları edadır. Kim Allah'ı zikir ile meşgul olur da farzları yerine getirmezse zikri reddolunur. İman temennide ibaret değildir, onunla sıfatlandırmak ve ona benzemektir. O allah Teala için cihet nisbetinin tazamım eden ayetler, cihet nisbetini tazamım yani içine alan ayetler. Allahü Teala şöyle buyurdu, Allah ve Resulü'nü eza edenler, Cenab-ı Hak, evlat ve ortak, isnat onun için peygamberini yalanlayan kafirler, burada Celaleyn isimli şeyinde, şeyinden almıştır, yok mu Allah onları dünyada da ahirette de rahmetinden kovmuş, onlara horlayıcı bir azap hazırlamıştır. Azap suresi ayet 56. Yine Allah Teala şöyle buyurdu: Namusunu mühkem bir kale gibi muhafaza eden İmran kızı Meryem'i Allah bir misal olarak getirdi. Biz bundan dolayı ona ruhumuzdan yani ruhlarımızdan bir ruhu o da İsa Aleyhisselam'ın ruhudur üfürdük. Cebrail'i gönderdik. Yani o ruhu kim üfürdü? Cebrail. Cebrail'i gönderdik, onun cebine üfürdü. O Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. Rabbine itaat eden, sebat edenlerdendi. Tahrim Suresi O, Tahrim Suresi ayet 12. Hakikat, yer zelzeleyle parçalatı, parça, parça parça dağıtıldığı zaman ve izâ zulziletil erdu zilzâ Hakikat, ki yer zelzeleyle parça parça dağıtıldığı zaman, Rabbin geldiği zaman, bak Rabbin yani Rabbinin emri ve hükmü geldiği zaman Şimdi Rabbin Allah gelir mi? Gelmez Nedir? Allah'ın Hükmü, emri ve hükmü Geldiği zaman, kudretinin Alametleri ve kahrının eserleri demektir Beyzavi medarikte Bunu mesela bu şekilde tevil etmiştir Beyzavi Büyük bir alimdir Bu medarik onu tefsiridir. Melekler Meleklerde saf saf indiği zaman O gün cehennemle Getirilmiş, cehennemde getirilmiştir İnsan o gün her şeyi hatırlayacak fakat hatırlamadan ona ne fayda? Fecr suresi ayet 22. Sıfatlarının bulunduğu tevhile muhtaç hadislerden örnekler. Allah nasip ederse burada kaldık. Bir dahaki dersimizde de hadislerden örnekleri okuyacağız inşallah. Şimdi... Şiirlerle yükselen imanın sesindeki e, kitapta 29. E, şiirimizi okuyoruz sessiz alim, sessiz alim. Hakkı ile ancak alimler Allah'tan korkar. Alimlerin yokluğu ile alemler yok olur. Alim doğru olunca bütün ümmet doğru olur. Doğrulukta sebat et, rica ederim. Ne olur? Bu hususta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimde iki grup doğru, doğru olursa bütün ümmetin tamamı doğrulanır. Ulema ve umera. Ulema, alimler. Umera, devlet yetkilileridir. Bu iki grup doğru olursa bütün ümmet doğru, doğru olur. Bu iki, iki grup fesada giderse bütün ümmet fesada gider. Alimin uykusu cahilin ibadeti ile denktir. Sebat eyle ilim, sebat eyle ilim ile küfür devrilecektir. Küfür devrilince nizami hak gelecektir. Sarf ettiğimiz boşa gitmesin bunca emekler. Hocamın ilmi çoktur fakat hareketi yoktur. Varisi peygambersin durulacak zaman yoktur. Ortalıkta hocayım diyenler çoktur. Hakiki varis olanın sayısı pek yoktur. Kurban olayım ilminize artık kıyama gelin, ilminizi koy ort, ilmini koy ortaya dursun bu hayasızca akın. Kurban olayım ilminize artık kıyama kalkın, ilmini koy ortaya dursun bu hayasızca akın. Zaman daha çok erken demeyesin sakın, elimde bir şey gelmez demeyesin sakın. ''Kur'an rafa kaldırılmış ilminle çık ortaya, güçlü delillerinle onunla onları bırak yaya, arsızlık ortadan kalsın gelsin haya, kıyamet ki sesin duyulsun dünyaya.'' İnşallah o gün gelecektir. ''Yeter artık müşriklerin çizmesi altında ezildik, ezildikçe dünyaya hep olduk rezil, bir zamanlar hükümdar iken bugün olduk zelil, Yeter artık zelilliğe de getirme delil İlme yakışmaz Dinsizliği haklı çıkarmak Biz haklı çıkardıkça Onlara olur dayanak Geçmişleri artık unut Sen geleceğe bak İlmin kibritiyle artık Sen bir kıvılcım yak Geçmişte hep belamlar yardakçılık yaptılar. Günümüze kadar Müslümanların buzuna uğradılar. Nice, Müslümanlar bunun için, nice Müslümanları bunun için ağlattılar. Genç bir neslin ciğerini bunun için ağlattılar. İlmin kalkanını al sen artık çık yola. Sen sessiz kaldıkça ümmeti böldüler sağa sola. Senin mevkin yücedir değiştirme dünyalara üzerindeki tembeli at düş mücadele yoluna senelerden beri sağ deyip sol vurdular parçalanmaz ümmeti gruplara ayırdılar kürt ve türk deyip ırkçılığı çıkardılar milletin zihnindeki İslamı çarpıttılar rütbelerin en yücesi ilmin rütbesidir rütbe alçaltılmaz hakkın üstün sesidir Sesler İslam'ın hem kalbi hem nefesidir. Kafirlerin unutmayacak büyük dersidir. Alimler kıyam ettikçe dünyalar nurla dolar. Küfrün rengi bir anda hem sararır hem solar. Alim olan kişiler en zor altında, zor şartlar altında Rabbinin emri kollar. Rabbinin emrini her şeyden üstün tutar. Nerede bugün? Alimler ümmetin yüksek kalesidir. Yüksekliğin hikmeti peygamber varisidir. Peygamberlere karşı olan sapık ve asidir. İnanmış olan kulun yardımcısı mevlasıdır. Ey değerli alimlerim, ustadlarım! Sizler bizi yönlendirin, kalmasın çalışmalar yarım. Bu ilahi ala kıyama bütün ümmetle anarım. Allah kıyamı nasip ederse nimeti ilahi sayarım. Silkele üzerindeki tozu olma din düşmanına kuzu getirsen ilahi sistemi ol sen Müslümanların yıldızı gerçekleri getirsen at yutturulmuş yıldızı kokuşmuş sistemlerde düşman olur ana ile kızı canını ve ilmini koy sen çık ortaya. Demek ki onlar bineklidir ben ise yaya. Ar ve şerefi yok ettiler. Bırakmadılar haya. Zelil ölmekten ise şehit olarak gidelim Mevla'ya. Alimler ümmetin başkomutanıdır. Hem ümmetin doktoru hem dermanıdır. Hem onları yönetir hem de imamıdır. Yönetime geç kaldık artık zamanıdır. Bir toplumu alimler hep ayakta tutar. Sen ayakta tutmazsan başkası seni yutar. Meydanı boş bulan cahil hocayım diye sayar. Müslümanın gafletinde yaralanır namus satar. Hocam delilleri evde çoğaltır eleştirilerini evde bırakır. Delilleri evde bırakma çık meydana haykır. At korkuyu üzerinde düşmanlarını kaçır. Rabbimin emirleri, emirlerini sen insanlara ulaştır. Korkunun ecele faydası olmaz bunu bilesin. Ümmetin birliği elden gitmiş, sen neredesin? Köşelere sığınma sen, çıksın artık senin sesin. Sesinin yükselisiyle ümmet bunda dirildilsin. Yola çıkan Müslümanı sakın sen caydırmayasın. Çeşitli bahaneler uyup, uydurup onu az, onun azmini kırmayasın. Senelerce böyle yaptık bir daha yapmayasın. Cesaret devri geldiği bu devir böyle kapansın. Allah aşkına sen köşelerden çağırma. Bir şey yapamazsan dahi çıkana engel olma. Dava için çıkanın renk ve ırkını sorma. ...çok zamanlar kaybettik artık Müslümanı yorma. Bunlar hep yaşanıyor değil mi? Alimler ilmini zenginler de malını koysun. Kana susamış küfrün gözünü bununla doyursun. Böyle çıkış olmazsa ümmeti hep korkutursun. Böyle şerefli çıkışla o hak yolu bulursun. Hakkı haykırmak için yola çıkan bir alim... ...ya ganimetle gelir ya olur şehidi azim... Güç kuvvet Allah'ındır deme ben ne yapayım Hakkın üstün yoluna her şeyimi satayım İlminle sen gençleri cihada teşvik et Cihad idealin olsun kurtulsun millet Yalvarırım ey hocam gece gündüz davet et Kur'an'ın sadasıyla her zaman tilavet et Sen Kur'an ile çağır milleti hak yoluna Küfrün çabalarını çıkartırsın sen boşuna Dört günlük bir hayat için dünya gitmesin hoşuna cihadı seçemezsen çabaların çıkar boşuna. İnsanın hayatı iman ve cihattır. Son nefesine kadar müminlere bir nasihattır. Tek nefesin kalsa bile yaz hak için bir satır müminleri aşka getir bununla sen onları canlandır. Korkaklıkla varamazsın sen bir yere. ''Teşvik et cihada şehadeti nakşeyle gönüllere, Allah için çık yola kısa ve uzun sefere, Nizamı hak için çalışmanı kaydet deftere, şeytanın askerleri dünyayı işgal etmiş, ehli İslam'ın yurdunu kendisine mal etmiş, Müslüman'ı susturmuş kendi sesini telal etmiş, Müslümanların düşmanlarını kendisine yar etmiş.'' ''Hocam gözünü aç sen artık gör belayı, baykuşlar işgal etmiş, olmuşlar dayı, aslanlar haps, aslanları hapsetmişler, ortalık dolu ayı, Müslümanları köle olmuş, Müslümanlar köle olmuş, onlar sürdürürler sefayı. Müslümanları mahkum etmek için çıkarmışlar nice oyun, Müslümanların kanını akıtıyorlar kendileri ise masum.'' ''Yahudi'yi memnun etmek için çalışıyor bunca mason, sen bunları ümmete anlat, çalışmaları son bulsun.'' ''Kaçtan acaba?'' ''Senelerdir sen din düşmanına bekçilik yaptın, beş on kuruş menfaat için sen hep onu ona yağ yaktın, menfaatım elden gitmesin bunları hep ondan yaptın, onları memnun ettin Müslümanın canını yaktın.'' Yaşlandıkça yaşlandıktan sonra sen kalktın onlara çattın. Menfaatın olmasaydı sen orada durmazdın. Hakkın hatırını unuttun sen menfaata daldın. Dinelden gidiyor diyeni sen aşırıkla suçladın. Bugün hala demiyorlar mı? Çok aşırı gidiyor ya bu. Takmayın bunları. <gülüyor> Muhammed Şamil uyuyor musun? Takip ediyor musun o onu? Senin menfaat esiri yaptılar, kendisi ise kendileri ise köşe kaptılar. Bir tarafta din deyip öbür taraftan puta taptılar. Müslümanların parasıyla nice camileri yaptılar. Tamamlamış camileri zorbalıkla kaptılar. Bugün öyle değil mi? Cami yapıyor Müslüman, belli bir noktaya getiriyor, bir şey yok. Ondan sonra tam cami bitiyor, görkemli bir hale geliyor, yok. Sen bu camiyi efendim şey yapamazsın, ver bakayım onu bana. Minberde sen kimi temsil eder bilir misin? Peygamber varisliğini hem, hemen unutuyorsun. Bir Müslüman seni uyarınca neden kızıyorsun? Din'in hükmünü elinle gizletmişler sen hala susuyorsun. Peygamberin makamında sen kimi övüyorsun? Dinsizin ekmeğine hep yağ sürüyorsun. Dinsizin dini olmaz benden iyi biliyorsun. Hükmü ilahi anlatmazsan dahasa sen nedir ne duruyorsun Binlerce görevlinin görevlilerin bulunduğu bir yerde din hükmü nerede dini hüküm nerede Boş kalıplar dikilmiş İslam'a birer perde Koy kelleyi koltuğa anlat İslam'ı her yerde Kur'an'ın filizini aç İslam'a susamış gönüllerde Peygamber'in makamında seni uyutuyorlar İslam'ı anlatmak yerine yeşillendirmeyi söyletiyorlar. Menfaatlerini korumak için seni orada tutuyorlar. Ay uyuta uyuta seni lokma gibi yuturuyorlar. Uyan be hey gafil. Çokça bekçilik yaptın. Ehli İslam'ın yurdunu kendisine ma... ''Uyan be hey gafil, çokça bekçilik yaptın. Muhammed'i davaya senelerdir hainlik yaptın. Dini temsil yerine dinsizliğe bekçilik yaptın. Bu mudur din anlayışın din uğruna ne yaptın?'' Diyorlar ki, ''Din ayrı, işimize karışmaz. Allah'ın dinini tanımıyorlar, derler Allah işimize karışamaz.'' Seni de kukla gibi dikilmiş dikilmişler nasıl olsa millet anlayamaz. Diyorlar ki ibadethaneler açıktır. Herkes serbest namaz, Herkes serbest kısınlamaz ama Allah'ın hükmü nerede? Allah'ın hükmü nerede? Camiden çıkanı tutar götürürler karakola. Sana gözdağı verirler sakın anlatma ey molla. Senelerdir çok kurban verdi kör dava uğruna sağa sola bilmeden seni kurban ettiriyorlar, batılıyorlar. Ne oldu sana ey peygamber varisi? Hutbelerden anlatma yeter artık pisi. Allah aşkına kaldır Müslüman'ın üzerindeki sisi. Yeter artık hutbeni sen hazırla, dinleme bu herifleri. Dini camiye hapsettiler, öğrenmeyi engellediler. Emrine uyan kullara medeni dediler. Din ile bağdaşmayana yetkiyi verdiler. Emirlerine karşı çıkana, çıkanı gerici dediler. Çekil be hey hain insan. Ben dinimi temsil ederim. Sen dinimi kabul etmezsen ben seni hep reddederim. Dokunamazsın sen bana. Rabbime kulluğumu eda ederim. İslam olan dinim haktır. Senin batıl dinini reddederim. Kılavuzum, komutanım, rehberim, liderim Hazreti Muhammed'dir. Benim için, benim için delildir, numunedir, örnektir. Benim anlayışımda İslam Birliği ümmettir. Bu birliğin dışındakiler hepsi felakettir Benim yaşantım ve hayatımı temsil eden kitabım Kur'an ve sünnettir. Diğer yaşantıyı tanımak için benim için zillettir. Zora ki kabul ettirirler. Bu ise zülmettir. Zülmetin arkası ise hep dalalletdir. Zalimin zülmüne hiçbir zaman Zalim zülmünde hiçbir zaman paydar olmaz. Din, din ve dinsizlik hiçbir arada, hiçbir zaman bir arada olmaz. Hocam kürşiye çıkar, dinsizliği hiç anlatmaz. O dinsizliği anlatırsa onun işine yaramaz. Değil mi? Hadi bakayım. Hocam sen ne anlatıyorsun? Halık-ı kainat yaratmış her canlının rızkını verir. Rezzak olan ismine inanan ona güvenir. İnanmayan ise ağzını hep geveletir. Gerçek inanmış alim korkmadan sesini yükseltir. Alim der ki, elinde ne gelirse yap. Bana Eyza sen bana... Alim der ki ne gelirse yap sen bana ey zalim, beni hapse atarsan orası benim halvetim, beni sürgüne gönderirsen o ise seyahatim, beni şehit edersen o ise benim cennetim. İmamımız imamı azamı şehit etmediler mi? Neden şehit ettiler hiç düşündün mü? O imama kadılı teklifi, teklifi yapmadılar mı? Teklifi reddedince kırbaçlamadılar mı? Sen ise teklifsiz müracaat ediyorsun. Dininle bağdaşmıyor mu hiç umursama, umursamıyorsun. Bağ, dininle bağdaşıyor mu hiç umursamıyorsun. Menfaate karşılık koşana su, konuşana sus diyorsun. Dinine zarar geldi, geldiğini hiç ispat etmiyorsun. Allah aşkına hocam olma paranın dostu. Güven Rabbine dayan sen tut hakkın yolunu. Rabbimizin katında vardır çok rızıkların yolu, bitmez tükenmez hazineler, hazineleriyle dolu. Biraz uzun oldu hakkınızı helal edin. Küfrün mekanında aslan gibi kükredi bir alim, ayağa kalkır, kalkıp haykırdı, durdu, dur dedi sen ey zalim. Dünya onu bağlamadığı hak için hiddetlendi büyük alim. Şehadeti tercih etti zalime boyun, boyun eğmedi alim. O zaman hazretleri. Zalimler onu bastıramadılar, teklif ettiler makam. Alimi görüyor musun ey değerli hocam? Tenezzül etmedi, reddetti, teklif edilen makam. Sen ise, ya sen ise diyorsun ne olur verin bana makam. Alim der ki, düşmanların bana ne yapabilir? Şehadeti kalbimden yaşıyorum. Şehadet sayesinde cenneti alayı görüyorum. Göndersinler bir an evvel o cenneti hep özlüyorum. Zilletli hayata karşı şehadet ile gitmeyi istiyorum. Seviyorum. Fakat ben ile sen düştük dünya kaygısına. Makam versiller diye gittik onun bunun kapısına. Sen bunu teşvik ettin diye korktun anlatmadın dinin yapısını. Bana kimse dokunmasın diye düştük canımızın korkusuna. Hani köşelerde gizli gizli teşvik ederdin. İş sana düşünce anında kesildi sesin. Bunlar kafir, bunlar zalim diyen sen değil miydin? Haydi kaldır başını yine yükselsin sesin. Seninle okuyacaktım neden beni caydırdın? Ayaklarım şahit idi neden ayaklarımı kaydırdın? Küçük bir baskıyı gördün neden yolları ayırdın? Cesaretli ol hocam korkaklıkla bir yere varamazsın. Cesaretliydim, benim cesaretimi sen kırdın. Yılmaz bir güce sahip idim, beni sen yıldırdın. Beni yıldırmakla düşmanımı bana güldürdün. Bana gülen düşman yarın sana da güler görürsün. O zaman eyvah dersin iş işten geçti, çoktan geçti. İmtihanı kazanan şehadet yolunu seçti. İmtihan edilenler hep bu yoldan geçti. Mal ve servet düşkünü zillet yolunu seçti. Kur'an'a gelen okları sana gelmiş gibi bil. At şu taasup duygusunu kalbindeki pası sil. O paslar silinmedikçe hakı göremezsin bil. Göster mücadeleni Müslümanların tarafı, Müslümanlar tarafından sevil. Ne olursun, nerede olursan ol. Varisliğini unutma. Kafirlerin gücü ne olursa olsun onlara hiç taraf olma. Acı günlerde varis olana iş düşer, bunu unutma. Birkaç kuruşun uğruna kendi geç, geçmiş günlerini unutma. Gerçek alim, onu, ona, gerçek alim için ona bir sözüm yoktur. Yüksek mertebeye sahiptir, onun gözü toktur. Kimseye yaltaklık yapmaz, makamda gözü yoktur. Peygamber varisidir, onun gönlü hep toktur. Daima ciddidir, her zaman hakkı söyler. Hak onun idealidir, o hep hakkı sever. Allah için sever, Allah için buğz eder, Allah için konuşur, Allah için süküt eder. Vaktinin her zamanını hak için program eder. En yakını olsa bile hakkı çekinmeden söyler. Böylesi bir alimi, Allah hep onu sever, sevenleri çoğaltır, onu hakka sevk eder. Gece gündüz durmadan İslam için sancı çeker. Dinine söylenen lafı kendisine söylenmiş kabul eder bu değerli alim insan insanları hep ilme teşvik eder ilmin olmadığı yerde orada zulmet biter o değerli alim değerli insan her şeyi her şeyiyle örnek olur onun örnek hayatıyla batıl zulmet olur onu gören insanlar onun gibisi olur böylesi bir alime canım kurban olur o yaz yaktıkça meşaleyi zulmetler nura döner Kafirlerin küfrü onunla söner. Onun girdiği yerde düşmanlık dostluğa döner. Kin ve nefretler yerine sevgilere döner. Evet. Bu da burada bitti. Saatimiz de doldu. Şu abdeste kalan kısmını da okuyalım inşallah. 8. bölümde 8. bölümde kalmıştık e, abdesti bozmayan durumlar cinsel organa el ile dokunmak abdesti bozmaz Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a erkeklik organına dokunan bir kimsenin erkeklik organına dokunan bir kimsenin abdest alması gerekir mi diye sorulduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o senden bir parçadır veya senden bir et parçasıdır. Hazreti Ali'nin bu konuda ben ona mı yoksa burnumun yumuşak tarafına mı dokundum hiç umurumda değil dediği nakledilmiştir. Şafi'lere göre bir erkek veya kadının, kadın kendisinin veya başkasının cinsel uzvunu veya dübürünü çıplak olarak elinin içiyle tutsa abdesi bozulur. Malikilere ve Hanbelilere göre de böyledir ancak... Bunlara göre bir kadının kendi cinsel organını tutması abdestini bozmaz. Delilleri ise şu hadislerdir. Erkeklik organına dokunan kimse abdest alıncaya kadar namaz kılmasın. Her kim eliyle erkeklik organının arada bir organına arada bir örtü olmaksızın dokunacak olursa onun abdest alması gerekir. Bu konuda çoğunluğun dayandığı delile daha sağlam görünmektedir. Çünkü Hanefilerin dayandığı Talg bin Ali'nin naklettiği hadis, hadisin zayıf hata mensuh olduğu öne sürülmüştür. Diğer yandan cinsiyet uzvun elle, elle dokunulması sonucunda mezi denilen sıvının çıkıp abdesti bozması da daima ihtimal dahilindedir. Arka taraftan dokuz arka tarafta rütübetsiz ve kokusuz bir halde çıkarılan kullanılmış ilaç hükne buna denilir. Ancak bu durumda abdesti yenilemek ihtiyata uygundur. Yani arka tarafta rütubetsiz kokusuz bir halde çıkarılan yani kullanılmış ilaç. Bu bu yani şeyde abdesti tazelemek en uygundur. Yani normal olarak bir şey olmaz ama ihtiyaten iyidir. Erkeğin cinsel organına damlatılıp daha sonra geri gelen yağ Ebu Hanife'ye göre abdesti bozmaz. Yani kişilerin mesela hastalık nedeniyle cinsel organlarına damlatılan o yağların mesela geri geldiği takdirde efendim abdesti bozmaz. Ebu Hanife'ye göre bozmaz. Diğerlerine göre bozulur. Pı 11 pıhtı halinde kusulan kan parçası. 12 baştan buruna ve kulağa kadar akıp gelen fakat kusul abdestinde yıkanması gereken yere kadar ulaşan kan. Ulaşmayan kan. Yıkanması gereken yere ulaşmayan kan yani kusul abdesti yıkanması gereken yerleri mesela yıkıyor. Hani azıcık bir şey olsa zarar etmez. Isırılan elma veya ayva gibi sert bir meyve üzerinde yahut kullanılan misvakta görülen görülüp akıcılığını bilinmeyen kan eseri. Adam misvak kullanıyor. Kullanırken misvak serttir. Dişini hafif bir şey yapıyor. O esnada o da abdesti bozmuyor yani. Sülüğün doluncaya kadar emip düştüğü zaman kendisinden akacak kan kadar olan kan abdesti bozar. Oturağı tamamen yere yerleşer, yerleştirmek suretiyle oturarak yine namazdayken ayakta veya oturarak yahut ruku ve secde halinde uyumak. 16. Namaz dışında ve cenaze namazında yahut da tilavet secdesinde ile gülmek. Namaz dışında veya cenaze namazında. Bu da bozmaz. Şafilere göre namazın, namaz içinde de ile abdest gülmek abdesti bozmaz. Diğer mezhep, e, hanifilerde hem abdest hem namaz bozulur. Tabi tekrar etmesi kahkahayla gülerse abdest bozuluyor. Na, e, namazı da tekrar edilmesi lazım. Abdeste gider namaz, namaz da bozulur. Bile, namaz da mi? bozulur abdest tabii, kahkahayla. Şafi'lere göre gitmez, halifelere göre bozulur. Abdest de bozulur, namaz da bozulur. Kendisinin de yakındakilerini de işitmeyeceği derecedeki gülümseme, abdesti de namazı da bozmaz. Yani, Gülümseme bir şey olmaz. Ancak yalnız kendisinin iştebileceği derecede gülme, abdesti değil de namazı bozar. Ağlamak da abdesti bozmaz. Burada kalalım inşallah. Hem zamanımız da gitmesin. Abdestin sıhhatine engel olmayan şeyler inşallah. Bir dahaki dersimizde bu olacak. Bu arada soracağımız sorularımız var mı? Yoksa Efendim, dersi, dersi sonlandırıyoruz. Allah nasip ederse. Muhammed Şamil bir şey okuyacak mısın? He? Evet. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecmain subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursalin Elhamdülillahi Rabbil Alemin Daha, şunları, daha şey Tamam Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha ma'az salavat Allahümme salliyleme Elhamdülillahi Rabbil Alemin İşte falan Burdun me Hiçbir zaman şey Hani zaruret şey olmadı durum vahsızı hali, hali. işte abdik. Mesela e, hem dar vakit oluyor hem çalışıyorsun. Bir de e, mesela bugün ben dişler yaptırdım hmm. devamlı kanıyor yani. Evet. Bu türlü kanı ben durduramadım. Ben yaralamadım. yani evet. e, Kan e, hani çok olmakla birlikte tükürükte belirgin bir şekilde kan vardı yani. Devamlı da tükürmek zorunda kalıyordum. Çünkü doluyum. E, yutamıyorum da. Ama ben o aldığım abdest namaz kıldım. Yani. Öyle, evet. doğru, doğru olur mu? Durmasını beklesek namaz gidecek. Dur mu durmaz mı belli de olur. Çünkü bir vakit, bir vakit kadar neredeyse o sürdü. Yani. Evet. evet. Allah kabul etsin. Allah makbul eylesin yavrum. Şimdi şey olarak zaten e, malum. E, bu mesela bazı mezheplerde abde, kan abdesti bozmadığı için mesela işte bir savaşta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in gözü önünde efendim yarasına kan akan mesela bir sahabinin efendim namaz kıldığı halde ona ses çıkarmaması Hz. Ömer'in mesela kılıçtan geçirildiği halde efendim e üzerine kanların efendim şey olduğu halde namazını bozmayıp namazına devam etmesi bu mesela deliller ne gösteriyor? Gösteriyor ki kanlama abdesti bozmaz. Bazı ulema da bozar hükmüne varmışlar. Şimdi zaruret hallerindeki, sizin durumunuzda ki durum bir zarurettir. Efendim, bu mesela durumda efendim, böyle ulemalara, bu ulemaların ihtiyacı mesela kan bozulmaz, abdesti bozulmaz ulemanın iştihazına sizin namazınız sahiptir. Herhangi bir sık sıkıntı yoktur. E bu zaten bu yolda bize bir kolaylıktır. Evet. cümlemiz Baba, sizin sorunuz var mı? Evet. Evet. da günahtır herhalde. Buradaki nefsi satmak nasıl olur yani? Şimdi nefsi satmak yani hani Cenab-ı Hak Celle Hazretleri başka bir ayet kelimelerde de o müminler ki efendim Allah onları canları, canlarını mesela e, cennete karşılık satın almışlardır ayet-i de Yani onlar mesela canı yaratan Allah, onun canını kendisine satmak suretiyle yani satmak derken onun yoluna feda etmek. Buradaki canını mesela satmak mesela Allah'ın yoluna feda etmek. Onun rızasını kazanmak. Onun efendim rızası uğrunda şehadeti istemek. O yani şeyi satmak meselesi ondan kaynaklanıyor. Onun için Aynen mesela diğer ayetlerinde böyle bunu teyit ettiği gibi Allah efe Allah yolunda Cenab-ı Hak müminlerin mallarını ve canlarını satın almak suretiyle canlarını satın almak suretiyle cennete karşılık cennete karşılık satın almak suretiyle satın almıştır diyor. Yani bu nedir? Yani bu bu diyor mesela Allah'la bir pazarlıktır diyor. Siz Allah'ın verdiği mesela Allah'la yapacağınız alışverişe sevinmez, sevinmez misiniz? Yani bu canını mesela Allah için satmak manası Allah'ın yoluna feda etmek. Onun için şehadeti istemek. Onun dini uğruna hayatını mesela hayatını Allah'ın mesela koyduğu efendim her şeyden öncelikle öne sürmek ve onun rızasını kazanmak. Çünkü hayat da onun elinde, memat da onun elinde. O hayatını ona efendim şeye sattığı zaman karşılığında cennet olur. Bu hem Tevrat'ta hem İncil'de hem Zebur'da. Müminlerin sıfatı olarak belirlenmiştir yani. Bunu kast ediyor yani. Evet. teville muhtaç olan ayetler, müteşabih ayetler mi oluyor? Müteşabih olan ayetlerdir. Çünkü müteşabih olan ayetlerin zaten genelde bazen mesela tevil yapanlar da var, tevil yapmayanlar da var. Mesela e, genelde Selefi Salih'in bu müteşabih ayetleri bu Allah tarafında nasıl bize indiyse biz öyle kabul ettiklerler. Daha sonraları da mesela te, yani tevili reddetmemişlerdir. Mesela yok bu tevili yapanlar yanlış yapıyorlar dememişlerdir. Evet. O yapılan tevilin doğruluğu yani o mesela o ayetin efendim nüzullüğüne onun efendim şeyine uygun olan şekliyle tevil edildiği takdirde yine demişler ki en doğrusunu Allah bilir yani. o, o dersinde hani selef şimdi gibi e e görmüştük i̇şte, Evet. Hiç yorum yapmayanlar. Evet. Halefte de... Bu, bu tevil yapanlar tevil oluyor? Yapanlar. Bunlar tevil yani yapıyorlar. halef yapıyor değil mi? Bu tevil halef, halef yapmıyor. Tabi. Selef yapmıyor. Yani seleften sonraki alimler yapıyor. Efendim işte o yapmanın da tabii ki yine ümmet için bir faydası vardır diye. Mesela onu da o tevili, mesela cenab varasihun Hak alim الْاَلْمِ ilimde rasik olanlar, ilimde derinleşenler. Yani bu tevili ancak onlar yapabilirler sıradan mesela efendim işte hiç ilimle haberi olmamış bir insan bu tevili yapması yanlıştır. Çünkü tevil yapma yapma yetkisine sahip değildir. Dolayısıyla onlar da diyorlar ki bu Allah'tan nasıl geldiyse biz öyle kabul eder, Öyle iman ederiz. Peki baba. Yani onu tevilini yapsalar dahi evet. tevilinden sonra en doğrusunu Allah bilir. Biz bu tevili sadece efendim görüşümüze dayanarak yaptık yani. Evet. İşte heh, evet. Bu selef malem yapmamışsa ve ilimde en derin olan da... Evet. Peki sizler Hati Kerime'de söylediğiniz hani bu ilimde üçlü işte derin ve ilerleyenler yapsın diye. Evet. Bunu bu Hati Kerime bile bile selef yapmıyorsa, halef niye yapıyor ki? Bunu? İşte selef bunu niye yapmıyor? Selef diyor ki efendim biz bunu efendim daha peygamber aramızdadır. Daha peygamber aramızdadır. Biz peygamber efendim peygamberin sahabesinin yaptığı ne yaptıysa biz onu yapacağız. Onlar, ya onlar bunu, bunu yapmaz, yapmamışlarsa bizim de yapmaya etkimiz yoktur. Belki hataya düşeriz korkusuyla yapmamışlardır ve onu o haliyle geldiği şekliyle bırakmışlardır. Sonrakiler işte ihtiyaca göre efendim belki insanlar yanlış anlarlar. Yani insanların akaid yönlerini düzeltmek yönüyle bunu bu tevili yapmışlar. Yani onlar peygamberden gelen her şeyi ele, mesela elde, ele, elde ettikleri için onlarda bir sıkıntı yoktu yani. Yani bu mesela şeyleri mesela tevili yapmaya bir, bir ihtiyaç yoktu yapsınlar. Ama çünkü direkt olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden ve sahabesinden yani İslam'ı has ve netliğiyle görmüş ve öğrenmişlerdi. Yani tevile ihtiyaç kalmamıştı. E sonrakiler mesela okuyacağı ayeti mesela tam bir şekilde okumayı, okuduğu takdirde, belki efendim manasında yani o tevil birçok yerlere manalara götüreceği için bu tevili yapma zorununu hissetmişlerdir yani. Yani onlar da bunu yaparlarken hiçbir zaman bir alim çıkıp da bu tevili yapanlar bunu yanlış yaptılar dememişler. Ancak yanlış tevil yapılanlar te mesela tenkit edilmiştir. Bunu doğru tevil yapanlara da kimse bir şey dememiştir yani. Onlar da gene tevili yaparken yani bunun mesela delalet ettir eder demişler ama işin doğrusunu Allah bilir demişlerdir. Mesela bu konu. Bir de suresindeki ayet-i kerimeyi okurken orada işte münafıkların özelliklerinden bahsederken işte şeyden bahsediyorum ayet-i kerimede geçer işte onlar hani e, tam olarak ben gelmiyor da evet işte Allah'a da kalplerinden şahit tutarlar diye bir ha. bölüm var ha, ha, ha. evet o huval eladil khisam ve izâ tevelle, ve döndüğü zaman, sağa çalışmaya döndüğü zaman fil ardı yeryüzüne. Yani yeryüzüne çalışmaya döndüğü zaman li yufsida fiha orada rafa çıkarırlar. Ve yok ederler, helak ederler harsa ekini ve neslen nesli. Nesli yok ederler. Yani onların eline bir idare şu manaya da çevrilir. Şey eline bir idare geçtiği zaman eline bir güç geçtiği zaman, bir kuvvet geçtiği zaman kendileri kendi Müslüman gibi gör, gör, göstermek suretiyle bu gücü kullanarak ha, efendim ekini ve nesli yani insanları, canlıları ve cansızları yok ederler. Yani hayatı söndürürler. Yeryüzünde fitne ve fesat oluştururlar. Mal manası Yani işte onun için Allah Celle Celalü ne diyor? Vallahu vallahu la yuhibbu muhakkak Allah ise la yuhibbu sevmez el el fesat çıkaranları sevmez yani. <gülüyor> yani, şahit, şahit diyor ya mı? Bu devam işte. Şunun devam Devamıdır tabii. öncesi bakın evet, mesela tamam. ve minen nasi insanlardan öylesi var ki evet. yu'cibuke. Senin hoşuna gider yani. Gider de kavluhu onun sözü. Yani adam konuşur bazen öyle görürsün ya. Genelde bak dikkat et münafıklar çok böyle tatlı dillidirler. Çok tatlı dillirdiler. Onlarla bak mesela bakarsın söz verdikleri zaman sözünü yerine getirmezler. Efendim yalan konuşurlar. Efendim emanete hiyanetlik yaparlar. Görürsün yani bir dikkat et. Yani genelde bu tip insanlar çok yaparlar bunu yani. Onlar diyor konuşurken sözleri çok hoşuna gider. O mesela dünya hayatı içerisinde bir de o yaptığı sözünde ötürü o konuşmasında o şeyinde diyor ki Allah şahit olsun ki ben böyle böyle bir insanım. bu diyor Allah-u Teala diyor ki وَهُوَ اَلَدُ الْخِسَامِ Allah'ın azılı bir düşmanı olduğu halde Allah'a kendisine şahit tutuyor. Heh. Ondan sonra ardında devam ediyor. O onlar öyle kimseler ki diyor. Efendim o mesela oradan dön oradan döndükten sonra diyor. Onların yanında ayrıldıktan sonra işine gücüne döndükten sonra eline iş, eline imkan geçtiği zaman onlar mesela has, efendim nesli ve efendim insanları yok ederler yani. İnsanları helak ederler. Evet. Ben burada başta şu an yani yaparken yani söyle kalpleri bunlar tasdik etmezken, etmezken kalpleri, şahit işte kalpler, tasdik etmezken Allah şahit tutuyor. He. Kalpler tasdik etmez kalbim Allah şahit tutar. Ben de anladım. Allah da o kalbine şahit durum. Öyle olmalarını Allah biliyor yani. Ne kadar size yaptı söyle sizler de. Allah'ından kalbini biliyor. Evet. Yani ona diyor ki mesela diyor mesela hani o kalbinde yani kalbinde Allah'a iman etmediği halde. Münafıklık yaptığı halde yani o da hani şirin görünmek suretiyle Vallahi işte ben böyleyim. Eğer inanmıyorsanız Allah şahidim olsun. Yani böyle çok insanlar görürsün yani. Bakarsın hayatında bir şey yok. Dinle alakası yok. imanla alakası yok. Ama sözü o kadar bir hoşuna gider ki. işte Cenab-ı Hak bunların sıfatanı anlatıyor yani. Evet. Tamam mı? Peki. Amin. Velhamdülillahi rabbil aleminel Fatiha mâ sallallahu ve sellem. Ama şimdi yalnız